böyle bir hal geldiğinde ne yapmaları gerektiğini öğretmek için bu şekilde takdir buyurdu. Hazreti Peygamber Allah dilediği anda ruhlarınızı kabz eder ve sonra da dilediği anda geri verir buyurdular. Bu sırada güneş de iyice beyazlaşmıştı. Sahabiler kalkıp ihtiyaçlarını gördüler ve abdest aldılar. Sonra Hazreti Peygamber kalkıp sabah namazını kaza ettiler.